Denizli Mahkemesi beraatle neticelenmiş, hapishane çilesi geride kalmıştır. Lakin hasret tükenmek bilmez. Serbest kalır kalmaz, Bediüzzaman Hazretlerinin ilk işi hayatını kendisine feda eden talebesini ziyaret etmektir. Yanına Ahmet Nazif Çelebi, Selahattin Çelebi, Mehmet Feyzi, Hafız Emin ve Çaycı Emin'i alır. Hafız Ali'nin yeşillikler içindeki kabrine varır, Kur'an okulur, Ustad hazin hazin du'alar eder, ağlar, ağlatır, sonra kalemini çıkarır, mezar taşına kendi elleriyle şu satırları yazar: Mahkemeyi küvra'yı haşirde, Risale-i Nur talebelerinin bayrakları, şehid merhum Hafız Ali, rahmetullahi Aleyh Ebeden, daimen, sahip nüfus, sonra, ellerini semaya kaldırır, bu şehit bir yıldızdır der. Semaya bakarlar ki bir yıldız ışıl ışıl parlamaktadır.